Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cihadı konuşacağız ama cihat özellikle silahla vurmakla birinci dereceden anlaşılmaması gereken bir ibadettir bunu teyit ettikten sonra cihadın yöntemleri ya da araçlarını konuşacak olursak cihadın birincisi nefisle yapılan cihattır dedik zaten. Nefis dizginlenince birey cihadını yapmış olur. Malla cihad yapılmış olur. Dille cihad yapılmış olur. Kalemle cihad yapılmış olur. Elle cihat yapılmış olur ve kalple cihat yapılmış olur. Bu saydığımız altı şey, nefis, mal, lis, dil, kalem, el ve kalp, toplum bazındaki yapılan cihat içinde, bireyin kendi başına yapacağı cihat içinde, cihadın araçlarıdır kafirlerle cihad edebilmek nefis cihadından geçiyor mal cihadından geçiyor can cihadından geçiyor yani bir insan kalemini elini kalbini nefsini ve nefesini Allah yolunda verecek derken kafirin önünde de yani toprak Savaşı yapıldığındaki cihatta da geçerli bu. Sabah namazına kalkma cihadında da geçerli. Şeytanla yapılan herhangi bir cihatta da geçerli. Dolayısıyla mallar Allah için feda edilir. Canlar Allah için feda edilir. Kalem Allah için kullanılır. El Allah için kullanılır. Kalp Allah ile bağlantılı olur. Buna biz cihad diyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Cihat Allah'ın hükmüdür. Âmenna ve saddakna. Kıyamete kadar bu hüküm değişmeyecek. Namaz da Allah'ın hükmüdür. Bu da kıyamet gününe kadar değişmeyecek. Peki namazla cihat aynı hüküm müdür? Mesela namaz, hüküm olarak nedir sorduğumuzda farzdır diyoruz zekat farzdır diyoruz peki cihat da farzdır mı diyoruz farzdır diyoruz ama farz derken sabah ile cenaze namazı arasında farz olarak bir fark var cenaze namazı farz-ı kifaye olarak üzerimize sorumluluktur ne demek farz-ı Bir grubun yapması kifayet edebilir demek. Ama sabah namazı farz-ı ayındır. Her 15 yaşını doldurmuş Müslüman sabah namazı kılmak zorundadır. Hiç kimse bundan muaf olamaz. Aklı başında, canı bedeninde olduğu sürece. Cenaze namazı da farz ama Üç tane Müslüman, bir Müslümanın cenazesini kıldılar mı, o görev yerine gelmiş olur. Buna kifayet diyoruz. Bu kavram üzerinden baktığımızda, cihat farzı kifayedir. Hangi cihat farzı kifayedir? İslam toprağının sınırlarını koruma cihadı. Şeytana karşı, şeytanın oluşturduğu, Mücadele, mücadele alanı açtığı işte fıskı fucur ne varsa onlara karşı cihat baştan beri söylediğimiz nerede nasıl yapılıyor, yapılabiliyorsa yapılması gerekiyorsa orada farzı kifayedir eğer bunu devlet İslam devleti ordusuyla hallediyorsa bir mesele yok Müslümanlar cihat görevinden muaf olabilirler. Eğer mesela alkol kullanmaya karşı devlet bir muhtesip grubu kurup onlarla bu işi çözdüyse Müslümanlar bu görevi yerine getirdiler demektir. Mühim olan Allah'ın sözünün yüksekte olması, en son sözü olması mühim olan Müslümanların toplumunda Kafirlere ait ağırlığın olmamasıdır. Bunu sağlamaya biz cihat diyoruz. Bunu devlet yapıyorsa veya bir grup Müslüman yapıyorsa mesele yok. Yani hepimiz seferberlikte olmayacağız. Bir kısmımız ticaretimizle meşgul olmaya devam edecek. Bir kısmımız eğitimle meşgul olmaya devam edecek. Bir grubumuz Allah'ın sözünü Yüceltmek için, vatanımızın sınırlarını korumak için, ümmetimizin, insanlığın şerefini korumak için, namusumuzu korumak için yeterli kadro varsa diğer Müslümanlar bu görevden kurtulmuş olurlar. Ya da bu görev onların üzerinde farz olmaz. Kimse yapmadığı zaman herkes Allah katında mesul. Buna farzı kifa ediyoruz. Keyfi değil. Keyfi değil. Ama yeterli yapan varsa diğer Müslümanlar sorumluluktan kurtuluyorlar demektir. Bunun en güzel örneği cenaze namazı kılmaktır. Yani bütün Müslümanlar cuma namazı kılar gibi cenaze namazına gitmek zorunda değiller. Önemli olan Müslümanın cenazesinin ortada kalmamasıdır. Bunu sağlamak 10 kişiyle yeterli oluyorsa 10 kişi o vebali Müslümanlardan savuyorlar demektir. Cihat da böyle bir görevdir. Mesela cihat çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, Kur'ansız kalmaması şeklinde bir düzeyde ise o zaman Kur'an-ı Kerim bilen bütün Müslümanlar çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretme hamlesi yapmak zorundadırlar. Onlar da yapmazlarsa bütün Müslümanlar bu sorumluluğu giderinceye kadar bu cihadı yapmadıkları için Allah'ın farzını terk etmiş olurlar. Özeti bu, bu meselenin. <gülüyor> Bir sorumuz var. Neden cihad farz kılınmıştır? Bu elbette düşmanlar gıdıkladığı için Müslümanları içten içe Müslüman nesli kemirdikleri için sorulmuş bir sorudur. Ne demek neden var? Cihad, İslam'ı din olarak kıyamete kadar götürme gayretimizin adıdır. Hangi devlet var? Hangi sistem var? Ordusu yok. Böyle bir devlet olur mu? Bu dünyada böyle bir devlet yaşayabilir mi? Nasıl bütün insanlığı kıyamete kadar kuşatmak için gelmiş olan e, İslam dini herhangi bir ordusu olmadan iman edenlerinin Allah yolunda can, mal, dil kalp, el, kalem kullanmaya hazır olduklarını gösterecek cihat ciddiyeti taşımadıkları sürece nasıl İslamiyet kıyamete kadar gidecek? İslamiyetin çocuklarına sizi cennete götürecek bu İslam'ı canınızla, malınızla, elinizle, kalbinizle en azından ve kaleminizle, dilinizle muhakkak koruyacaksınız diye şuur kazandırması kadar tabi bir şey olur mu? Aslında bu İslam kelimesinde cihat vardır. Ne demek İslam? Barış demek, huzur demek. Bu dünyada Adem aleyhisselamdan beri insanlık gücü kadar huzur bulmuştur. Güç kaybeden huzurunu kaybetmiştir. Bu toplumların içindeki yapılaşma içinde de geçerli. Toplumlar arası yani ülkeler arası statü içinde geçerlidir. Bu yüzden İslam'ı dini olarak benimseyen herhangi bir kimsenin neden İslam'ın cihat emri var diye bir sorusu olamaz. Sadece İslamiyet'i bir ülke, İslamiyet'i bir beşeri sistem zanneden birisi, yani e, madem öyle e, ordusunu kursun, herkesi niye sorumlu tutuyor cihattan diye bir soru sorabilir. O da İslamiyet'in hayatın tamamını kuşatan bir din olduğunu anlayamamasından kaynaklanmıştır İslam insanlığa saadet getirmek için vardır saadeti ancak bileği güçlü olan getirir öbür türlü saadetin, huzurun barışın reklamını yapmaya bile fırsat bulamaz kimse İslam Allah'tan başkasının önünde hiçbir insanın boynunun bükülmemesi gerekir Allah'ın önünde kul eğilir, insan insana eğilmez. İnsan insanı sömürmemez, sömüremez, sömürmeyecek. Dediği zaman İslam, bunu kitaplarında yazmış olması yeterli değildir. Bunu sağlaması lazım İslam'ın. Ne zaman sağlar bunu? Gücün olduğu zaman. Onun için Kur'an-ı Kerim cihadı emretmiş, cihadın, gerektirdiği gücü de Müslümanların hazırlamasını emretmiştir dolayısıyla İslam ciddi bir şekilde insanlığa saadet getirmek istiyor bu ancak kendisini ve iddialarını ve düşman saldırılarını ayakta tutabilecek gücü olan birinin yapacağı iştir bu sebeple İslam cihadı farz yapmıştır ücretli askerlik mantığı yok yok Müslümansan, Müslümanlığının bedelini ödeyeceksin. Nedir bu bedel? Ferahat etmek, sabretmek, neyse artık cihat nasıl yapılacaksa. Burada e, biz İslam'ın cihat anlayışına kim karşı çıkar sorusunda, İslam'ın cihadına muhatap olduğunu bilen herkes karşı çıkar deriz. İslam neyi istemiyor? İnsanın insanı sömürmesini istemiyor. İnsan sömürgeciliği yapan elbette İslam'daki cihattan rahatsız olacaktır. Yani İslam kimsenin keyfini bozan bir dil değil ama başkalarının sırtında keyif yapılmasına da izin vermiyor. Dolayısıyla tağut dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in tağut dediği yani kendisini ilahlık düzeyinde gören kendisini insanların üstünde bir güç olarak gören kim varsa, o İslam'ın cihadına karşıdır. Onu radikallik olarak adlandırır, aşırılık olarak adlandırır, bin tane isim verirler. Bunları bir nebze hatırlatacağız. Ama alaküller karşı oluş nedeni, cihadın yapıldığı, eyleme geçtiği zaman, Muhatabı olacak yani zalımsa elbette zulmü engelleyen İslam orduları önünde dedikodu yapacaktır. Hırsızsa hırsızlığı engelleyen bir sistemi istemeyecektir. İnsan sömürüyorsa insan sömürüsünü yasaklayan İslam'ı ve bunu bir güçle korumanın adı olan cihadı istemeyecektir elbette. Bundan e, o göcüne bilir. Ama biz dinimizin güçlü olmayı emretmesinden, cennetin bedelinin can, mal, her şey olduğu zaman, vermeye hazır Müslüman şuuruyla yetiştirilmemizden, elhamdülillah biz haz duyarız. Haz duyanlar zaten bu dünyada şerefiyle yaşadılar, gerileri de işte nasıl gittiyse gittiler. Kardeşlerim, konumuz bizim, bu çağdaş asırda, bizim yaşadığımız asırda, cihadın engellerinin ne olduğu üzerine kurulu. Neden Müslümanlar, cihad edemiyorlar da, Çanakkale ile teselli buluyorlar? Bu soru çok önemli. Yani, bir yeri kafirler, Napolyon işgal eder, herkesi kontrol altına alır, orada kimse cihad edemez, bunun bir, anlamı var ama Müslümanlar kendileri cihadı neden aşırı bulurlar ya da kafalardan yüreklerden cihat düşüncesi neden silinir buna en büyük cevap ya cihat para istiyor can istiyor hem para hem can pahalı geliyor olabilir bu ama gerçek sebep değil esasen bu gerçek sebep yani can ve mal pahalı şeyler elbette insan istemez. Ölümü kimse istemez. Olsaydı başkasının cihadını kınamazdı en azından Müslümanlar. Müslüman olduğunu söyleyenler. Benim canım tatlı, başkasının ki tatlı değil ki. Başka Müslümanın yaptığı fiili cihadı da aşırılık görüyor. Yerinde olmayan bir hareket olarak niye görüyor insanlar? Bu çağdaki en büyük engel o ben ve filanca yapamadık cihadı, biz yapamadığımız için, ya olmadı becerimizi kaçtık, bunun bir mantığı var, haklı haksız ayrı bir mesele, yani Allah bunu böyle kulundan, madem sen korkmuştun git demiyor kimseye, ayrı bir mesele, ama bir de, niye Afganistan'daki cihat ediyor, niye İsrail'in karşısında zırt pırt, öyle böyle çıkıp rahatsız ediyor İsrail'i, işte kuru kuruya çocuklar ölüyor, niye diyor insanlar, bundan sonraki bölümde bu sorunun cevabını oluşturacağız ve çözümüne bakacağız bunun neticede ortak sebebi bunun iman erimesidir canların imandan kıymetli dünyanın da cennetten kıymetli olmasından kaynaklanıyor bu yok canım cennet bizim başımızın tacı onu meleklere inandır göreyim seni Melekler sana bakalım o lafı dinleyerler mi senden? Öyle cennet eğer dünyadan kıymetli olsaydı, iman candan kıymetli olsaydı, Müslümanlar cihadı en azından utanarak yapamıyoruz, Allah yapandan razı olsun derlerdi. De yıllardır toprağı Yahudi çizmesi altında işgal edilen Müslüman, Defolun gidin buradan diye taş attığında onu kınamazlardı hiç olmaz. En azından. Kardeşlerim şüphesiz bu bir süreç, kıyamete doğru gidiyoruz. E, i̇nsanların bir kısmı dinden soğuyacak, bir kısmı dinin bir bölümünü alacak vesaire. Herkesi görüyor Allah nasıl olsa. Kim niye yapıyor, siyasi menfaatleri mi var, e, ekonomik çıkarları mı var, dalkavuk mudur? Yani bunu herkesi Allah'a bırakmak lazım. Ama şöyle bir incelediğimizde, neden? Yav, namaz kılıyorsun, Allah'ın emri kabul ediyorsun, cihadı niye kınıyorsun? Sorusuna verilecek en önemli cevap, İslamiyet'i 1200 senedir, bir kanserli bedene çeviren, sapık mezhepler ve ekollerdir. En büyük sebep budur. Bir batınilik, rafizilik, kaderiye mezhebi, cebriye mezhebi, mürciye ekolu ve bu çağdaş asırda bahayilik, kadiyanilik bunlar deyim yerindeyse portakal bildiğimiz portakal içi su dolu böyle avucunda tuttuğun zaman yani portakal mesela 250 gram geliyorsa neredeyse onun 200 gramı su sıktın mı bir bardak su çıkıyor içinden. İslam'ın suyunu emdi bu mezhepler şimdi biz batini mezhebi diyoruz e batınî mezhebi 1200 sene önce 1100 sene önce diyelim çıktı şimdi kaybolmadı ki batınîlik ne demek Ya namaz senin Allah'ın önünde temiz olman demektir kalbin temiz olsun namaz yerine geçer düşünce hala öyle hala böyle düşünen insanlar var ve bir batınîlik mezhebi çıkıyor, o mezhepte e, insanların fikirlerinde bir iz kalıyor o iz kaybolmuyor İngilizler bahayilik ve kadiyanilik mezhebini Hindistan'da çıkardılar e, tek sebebi yani siyaset İslam'da yoktur kim siyasete karışırsa Müslüman değildir o demek için bunun da inandırabilmek için e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir ama o peygamberin son temsilcisi vardır, filancadır o, deyip bir sapık anlayış çıkardılar. Sonra onu da kaldırdılar, Yo, son, ondan önce e, peygamberler olduğu gibi, ondan sonra da peygamberler olacak, demeye getirdiler. Tek İngiltere, Hindistan, Pakistan, Bengal'deş gibi o bölgedeki sömürgesini, Müslüman refleksten arınmış olarak rahat yapsın diye, üç tane, beş tane de sakalı çabuk uzayan, e, serseriyi alet ettiler bu işe bu mezhepler ta Abbasi döneminden beri İslam'ın suyunu emiyor sonunda ortada onların kafasına göre kalan İslam suyu kat, gitmiş posası kalmış portakal gibi bir İslam bu birinci sebep buradaki konumuz bu olmadığı için üzerinde derin derin düşün, düşünmeyi istemiyorum konuşmayı istemiyorum ama açılımını yaptığımızda bir kaderiye mezebinin yani cebriye mezebinin ki ne demek cebriye mezebi kardeşim İngiliz geldi burayı işgal ettiyse Kudüs'ü Yahudi işgal ettiyse Allah'ın kaderi sen ne otur oturduğun yerde ne kaşınıyorsun sen deme mezebi bu. bu bu yıllarca asırlarca Müslümanların imanı gereği söylenmiştir yani Allah'tan oldu bize ses çıkarmak yakışmaz böylece İslam'ı pasifize ettiler Müslümanı pasifize ettiler. Rafizilik mezhebi nedir? Yani Şiiliğin ana eksenini oluşturan, temel çekirdeğini oluşturan anlayış. Yani Hristiyanla, Yahudiyle herkesle işbirliği yap. Ee, bu öbür ehli sünnet dediğin kitleyle işbirliği yapma yeter ki. Bin küsür senedir İslam'ın e, kafirlerle mücadele ettiği her üç noktadan birinde başı belası, baş belası ümmetin. Yani iç İç sorunlar bir nevi kanser gibi ümmeti Muhammed'in cihat ruhunu oluşturacak mümbit bir kalp bulmasını zor hale getirdi. Yani böyle tohumunu ekecek bir yer bulamıyorsun. Kalpleri kaderiye işgal etmiş, batınıye işgal etmiş, bahayiye işgal etmiş, kadiyanilik işgal etmiş, mürciye işgal etmiş. <gülüyor> mürciye nedir mesela? Allah affeder merak etme işine bak sen keyfini yaşa diyen bir mezhep. İkinci sebep bid'at ve hurafelerdir. Bid'at ve hurafeleri basit görüyoruz ama o türbeye çaput bağladı. Üç kere şunu söyledi bu oldu. Hiç ordu yok, top yok, tüfek yok. Allah geldi bombaladı kafirleri gitti. Bu hurafeler çalışmayan. Dünyanın teknik ve silah açısından ilerleyişinin gerisinde kalmış Müslüman nesiller oluşturdu. Bunun bedeli sağda soldaki e, orduların mağlubiyetinde ödendi. Bu çok önemli. Hurafelerin ve sapık bid'atlerin, akidevi bid'atlerin tehlikesi bir düşman ordusunun işgalinden aşağı değil. içten bitiriyor seni. İçten bitiriyor. Bir üçüncü sebep, İman zafiyetidir. Yani ashab-ı kiramın imanıyla ölçüldüğünde e, iman çok ciddi zayıflıyor. Bu iman zafiyetini ümmet anlayışının yokluğunda görüyoruz. Parçalara bölünmüş, coğrafyalara bölünmüş yani bir sınırdan İngilizlerin çizdiği harita üzerinde çizdikleri sınırlara göre yaşayan Müslüman anlayışından yani savaşacaksa kendi toprağı için savaşacak başka bir Müslümanın kanı için savaşmasına gerek yok. Petrol varsa ve petrol ortaklığı varsa olur tabi. Onda bir sakınca yok o zaman. Aynı şekilde iman zafiyeti yani üçüncü başlığımız iman zafiyeti. İman zafiyeti parçalanmış İslam ülkeleri gibi parçalanmış İslam sonucuna razı ettirdi bizi. Bu cümlem çok önemli. Bugün İslam ülkesi diye elli yer var. Sınırları çizilmiş bunu artık kani olduk tamam bir zararı yok bunu, bu, bunu inandırdılar bizi böyle olur bundan sonra bir daha halife gelse de birleşmez zaten bunlar diye inandırdılar inandırdıklarını aynı şekilde İslam'ı da parçaladılar birisi tarikatını alıyor İslam'ın öbürü İslam'ın siyasi bölümünü alıyor öbürü ekonomisini alıyor Ama hepsini bir arada alanı aşırı buluyorlar o aşırı neden? Çünkü nasıl Mısır'la Tunus'un birleşmesini iddia etmek anlamsız bir şey? İkisi ayrı ülke kardeşim nesini birleştiriyorsun bunların deniyor. Aynı şekilde İslam'ın da siyaseti başka, ekonomisi başka, tarikat zühdü başka. E, nesi İslam bunun? Bu soruya cevap yok. Böyle bir sıkıntımız var. Bu e, İslam'ın bir bölümünün alınması ve bir bölümünün e, bırakılması, İslam'ı hangi bölümüyle yaşarsa yaşasın insanların, kitlelerin o bölümde garip olmaları anlamına geliyor. Böylece İslam değil, İslam'ın etrafında tutunanlar geçiniyorlar İslam'dan. İslam büyümüyor hiçbir zaman. İslam güçlenmiyor ama Müslüman zenginler var. Müslüman ağalar var. Müslümanlığı sömürenler var. İslam ortada yok. Bu iman zafiyetini gösteren e, en önemli göstergelerden biri de, hani üçüncü sebep iman zafiyeti dedik. İman gitgide zayıflıyor. Onun bir başka sebebi e, sonucu da, Müslümanların sözleriyle tavırları arasında büyük tenakuzlar bulunmasıdır. Çanakkale'den Bedir'e kadar her yeri toz duman edecek güçte bir Müslüman zannediyorsun. Ama, bu lafla oluyor. Pratiğe gelince böyle bir şey yok. İman zafiyetinin en çok önümüze çıktığı konulardan biri Allah'a tevekkül meselesidir. Bir sözü Rabbimden haya ederek, ondan istiğfar dileyerek ve mümin kardeşlerimden, iman ehlinden de aflarını istirham ederek söyleyeceğim. Acaba belki namaz kılanlar arasında bile yapılsak bir anket Sigorta şirketleri mi daha güvenlidir? Allah'a iman mı daha güvenlidir? Bu sorunun cevabı nasıl çıkar merak ediyorum. Yani hayal ediyorum bunu konuşmakta. Ama bugün sigorta şirketleri Allah'a tevekkülden daha üst noktada durur. Duruyor ne yazık ki. Öyle değil diye teselli bulmanın bir manası yok. Bal gibi de öyle. Zehir gibi de öyle üstelik. Ne yazık ki, ne yazık ki bu bir iman dökülmesinin olduğunu gösteriyor. Bunda kim peki sorumlu? Elbet Allah katında herkes kendisi sorumlu ama melekler irdelerseler bunu, imanı sadece altı şartını kabul ettim demek olarak anlatan hocalar da sorumlu bundan. Siyasetten insanları uzaklaştıranlar da sorumlu, siyasete batıranlar da sorumlu. Asab ı kiramın anladığı gibi, tam kapasiteli, hayatın tamamını kuşatan, 365 günlük Müslümanlık, ve anlayış yerleşmediği sürece, parçalanmış Müslümanlığın insanları getireceği sonuç budur. Çünkü tevekkül, İslam'ın bir bölümüdür. Müslüman, onca gayretini gösterir, gerisini Allah'a tevekkül eder. Böyledir imanı Müslümanın. Ama bunu eğer, yaşlılara, hocalara, ve tarikat erbabına ait bir gelişmişlik göstergesi olarak mesela iyi Müslüman tevekkülü tam nasıl hacı sakal bırakar der gibi aynı şekilde de iyi Müslüman tevekkülü var senin niye tevekkülün yok biz daha genciz Allah'a tevekkül genci ihtiyarı olan bir şey mi? Tevekkülle tabi tevekkülü sömürmek de başka bir şey o da bir uç hastalık biri ifratta biri tefritte bir hastalık. Her halükarda iman zafiyetinin, gitgide imanın dökülüyor olmasının, Kur'an'dan ayetler, sureler ezberlemiş insanlarda bile, tevekkül zafiyetinin görünmesi olarak yansıdığını söylüyoruz. Bir başka dördüncü husus, ümmeti Muhammed, bera ve vela akidesini, ya da vela ve bera akidesini, yani ümmet olarak biris Kafirlerin dışındayız biz, ya da kafirler bizim dışımızda. Buna berâ diyoruz. Bu bu ümmetin temel iman esaslarından biridir. Kimsenin insanlığıyla savaşmaz bu ümmet. Allah'ın kuludur herkes. Kimsenin diniyle de savaşı yoktur bu ümmetin. Ne Yahudilikle, ne Hristiyanlık, kimsenin diniyle savaşımız yoktur bizim. Ama biz bir ümmetiz, kafirler başka bir grupturlar. Dolayısıyla bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı, onların yediği içtiği ayrı. Biz ne kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen varsa o kadarız, so nasıl biz domuz eti yemeyiz, onlar domuzda dahil, akrepte ne bulursa yerler, yemeğimiz farklı olduğu gibi, sofralarımız, kıyafetlerimiz, ibadetlerimiz farklı olduğu gibi, bakışımız da farklıdır, insan olarak benim gibidir kendi dini içinde de beni ilgilendirmiyor onun dini ama onun dininden bana bir şey geçmesi asla mümkün değil. Neden? Çünkü aramızda aşılamaz bir bera engel vardır. Çünkü ben onunla ticaret yapabilirim. Ben onunla komşuluk yapabilirim. Hangi dinden olursa olsun. Komşuluğuma bir engel yok. Hatta 3 ay 5 ay evimde yedirip içirebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Yoksa elbisesi elbise alıp giydirebilirim. İnsani ilişkilerde tamız. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta yani Müslüman kardeşimden önce onu kollayabilirim gönlü olsun diye. Bu çapta bir ilişkimiz var. Ama mesele onlar ayrı biz ayrı anlayışını yıkmaksa çok tehlikeli bu. Bugün ümmeti Muhammed Adına bir global dünya işte dünya bir köy olduğu gibi masal uydurup e, ümmeti Muhammed'in neredeyse kafirlerle sentez olabileceği bir konuma doğru böyle az kalsın yani biz onlara yamanalım. Onlar e, bizi kabul buyursunlar diyeceğimiz bir pozisyona geldik. O uğurda namusumuza varıncaya kadar pek çok zarar gördüğümüz halde dinimiz, namusumuz, topraklarımız, ekonomimiz her şeyimiz zarar gördüğü halde hala uyanma sorunu yaşıyorsa Müslümanlar velâ ve berâ akidesini ashab-ı kiramın onlar ve biz dediği şey onlar dediği la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen herkes biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler biz e, bu anlayışımızı onlar ve biz anlayışını erittiğimiz zaman ortaya sonuçlar çıkıyor nedir o kafir popüler ve değerli oluyor bunu sadece onun futbolcusunu izlemek ve sevmek zannediyoruz biz hayır onun ayakkabısı da değerli oluyor kafir değerli oluyor hatta ve hatta insanlar gidip ticari bir iş yapıp geliyorlar satabildin mi domates dediğinde ya o adamlar müthiş bir sistem kurmuş diye lafa başlıyor ya sana domates sattın mı? Gittiğin yerde soruluyor. Ya dur reklamını yapma şunun. Reklamını yapma. Ama ne oluyor? Kafirle sen ve o düzeyini aşıp da biz diye beraber bir kotada e, durduğun zaman, e, bir tavanın balıkları halinde hissettiği zaman kendini kafir, görkemli duruyor karşında. Bu görkem ona sevgi, ve saygı hatta onun hizmetinde olmakta sakınca görmemeye doğru götürüyor Müslümanları bu onlardan dostu olan danışmanı kafirlerden olanın daha iyi iş yapabileceği kanaatini oluşturuyor sende onların bayramı yılbaşısı vesairesi o senin içinde doğal hale geliyor onların yasalarının kültürlerinin İslam toprağına taşınmasında sakınca görmüyorsun ve onlar nasıl yiyorsa nasıl içiyorlarsa ne yiyorlarsa ne içiyorlarsa onun aynısını yapıp etmekte bir sakınca görmüyor insanlık neden böyle oluyor? çünkü Allah siz ve onlar diyor Kur'an-ı Kerim'de siz ve onlar Ya eyullazina ey iman edenler sizden olmayanlardan dostlarınız yardımcılarınız olmasın diyor olmasın diyor la tattahizu aduwwi wa aduwwukum awliya tulkun ilehim benim de düşmanım yani Allah'ın benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kafirlerden dostluk bağlantısı kurmayın çünkü o yakışıklıdır çünkü o caziptir. Neden? Dünyadan başka bir umudu yok. Onun dünyası, onun penceresinden cennet gibidir. Senin çocuğun da onun evini gördüğünde, onun sistemini gördüğünde cennet gördüğünü zannedecek. Dolayısıyla sen çocuğunu da yapsan, saçını ona benzetecek. Ayakkabısını ona benzetecek. Sen ona benzettiğin Müslüman yetiştireceksin. Fark etmeden. Elbette Müslüman bunu böyle istemez. Ama sonuç buraya götürür. Onun için Kur'an-ı Kerim'in siz ve onlar ifadesini hepimiz diye ortak bir tencerede harman yaptığımız zaman dinimiz eriyor. Dinimiz eriyince o zaman biz kime karşı cihat yapacağız? İçinde sempatimiz bulunan birileriyle nasıl cihat edeceğiz ki? adam kalk buradan ben oturacağım deyince bile nezaket gereği kalkma ihtiyacı hissediyorsun niye kalkıyorsun buradan e, Avrupalılar medenidir üzmeyelim onları deyiveriyorsun senin elman dünyanın en güzel elması da olsa şu Fransız elmasını görünce insan ya presten çıkmış mübarek nasıl yetiştirmişler bunu diyorsun senin sütün hiçbir zaman onun sütü kadar güzel olmuyor. Onun sütüne petrol katmış olsalar bile. O çok çok değerli süt onların sütleri çok değerli. Neden? Bir kompleks, aşağılık kompleksi. Onu üstün görme, kendini hor görme. Senin ecdadını sanki maymundan onlarınkini Adem Aleyhisselam'ın soyundanmış gibi kabul etme al bugün tam tersi adamlar bizim mecdadımız maymundur diyorlar yok canım kalsın sizinki maymun olmasın diye yalvarttırıyor seni şeytan çünkü Allah siz ve onlar demişti siz ve onlar biz bu ayetleri yani vela ve berai siz ve onları biz diye düzelttiğince çok şey kaybettik kaybettiğimiz şeylerin başında da cihat geldi yani kendi elimizi kestik kendi kolumuzu kestik tutacak koparacak gücümüzü kaybettik biz neden çünkü insan kendisinden gördüğü yakını gördüğü saygı gösterdiği birisine karşı yüksek sesle bile konuşamaz bırak cihat etmeyi ona bağırmayı onu azarlamayı hiçbir şekilde bunu beceremez peki insanlık müslümanlar bunu gördükleri halde hadi bunu biz mi görüyoruz sadece yok Mehmet Akif Ersoy Allah rahmet etsin mağfiret etsin sefatını oku bunları anlatıyor bu kör taklidi ve bu kompleksi anlatıyor demek ki tam 100 sene önce 100 sene önce Mehmet Akif Ersoy'un böyle bir derdi varmış niye Müslümanlar kompleks duyuyor diye 100 senedir aynı şeyi gördüğümüz halde bu kadar anlamıyor Olabilir miyiz? Hayır. Herkes anlıyor bunu. Herkes anlıyor ama burada anladığı halde Müslümanlar anladıklarını göstermek istemiyorlar. Bunun nedeni var. Şeytan bizi adım adım tevile götürüyor. Tevil ne demek? Kıvırmak demek. Kıvırmak. Yani Allah'ın ayetlerini bize ait şeyleri evirip çevirip kıvırıp uygun hale getiriyoruz. Olduğu gibi anlayana da selefi, radikal, aşırı diye bir damga vuruyorsun. Kimse çıkıp da Allah böyle demiyor mu kardeşim? Diyemiyor. Ona Seyyid Kutupçu diyor hemen. Talibancı diyor. Bir isim buluyor herkes. Bu isimleri kim niye kullanıyor belli değil. Ama ürkütücü oluyor. Bir Allah'ın kulu bu tevili niye yapıyorsunuz? ashab daha mı iyi Kur'an'ı biliyorsunuz? Dediği zaman ona aşırı diyor. Ona bir isim kulp takıyor, bir yafta uyduruyor, İkinci olarak da insanız, hepimiz şehvetimizin ve zevkimizin peşinde dolaşırız, yani Avrupa'da e, yaşamak Avrupalılar gibi yaşamak elbette belli bir şehvet ve bir zevk ve bir günlük tat oluşturuyor, bu tadın da etkisi ikinci etki, üçüncüsü ne yazık ki ne yazık ki bunun da altını çizerek söylüyorum benim İslam bağım ümmet olarak ümmeti Muhammediz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah grubuyuz biz. Biz şuurumuz bir yerde donup kalmış insanların mısırlı olması, Arap olması, Türk olması veya filan kabileden olması, filan güçten, filan tarikattan, filan ekolden olması İslam'ın gücü kadar büyük değilse bile, İslam'dan daha aktif hareketli olmuştur. Dolayısıyla cihat, İslam adına yapılacağı zaman, yani ümmeti Muhammed'in Kabe'si, Kudüs'ü için yapılacağı zaman İslam, donuk bir kenarda bekleyen bir hareket, İslam hareketi. Yetişmiyor gücü. Ama bir tarikata, bir mezhebe, bir ekole, bir partiye, bir derneğe, bir vakfa, bir şey sataşılacak olsa yani toprağın altındaki kılcal damarlarına kadar ağaç savunma altına alınıyor neden? Müslümanlar çünkü ırklarını İslam'dan üstün ve özel yöresel anlayışlarını dinden daha değerli gibi tutunca Mısır'daki olaylar Mısırlıların sorunu oluyor İslam'ın sorunu olmuyor Dolayısıyla Mısır'a zulmeden kafir karşısında işte bir buçuk milyar olduğu söylenen İslam milletini bulmuyor. 50 milyonluk 60 milyonluk Mısırlı'yı buluyor. Onları da üçe böldüğümüz zaten 20'şer milyon yutuyor onları. Bu çok önemli bir ayrı. Dördüncüsü de biz esasen kafirlerle böyle karşı cephelerde olmamız gerekirken, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme benzeyen onlardandır diye uyardığı halde ne yazık ki ümmeti Muhammed kafirlere benzemekte sakınca görmemiştir. Evlerinin pencere şeklinden, perdelerinden, masadaktaki tabak dizilminden, kaşık tutmaktan, çatal tutmaya varıncaya kadar kafirlere benzemeye karşı ki buna kadınların kıyafetlerini vesairesini bunları katmıyorum yani bunlar zaten gözle görülü bunların hepsini bugün 100 sene sonra anladık ki sadece masada çatalı sol ellemi sağ ellemi tutma meselesi değilmiş bu basamak basamak adım adım batıya ve kafire benzemekmiş meğer ki bu bunu anladığımız zaman iş işten geçti ama hala ne yazık ki e, tedbir alma noktasında zafiyetimiz var. Kardeşlerim burada çok önemli bir meseleyi görüşüyorum. Biliyorum. Herkes bana diyecek ki bu konuşmayı dinleyen ya bütün Ümmeti Muhammed'i ben tek başıma nasıl çözeceğim? Vallahi haklısın. Vallahi haklısın. Ümmeti Muhammed'i tek başıma 10 kişi de olsanız bir şey yapamazsınız zaten. Zaten bu görüntüye kurban olmuşlar seni boğar havasız bırakar. Aşırısın şusun busun hapse girmesen bile ev hapsinde yaşarsın. Yani devlet hapsetmese bile seni Müslüman kardeşlerin hapsederler. Hangi tarikasın hangi grupsun nere girdin ne yaptın bitirirler seni. Ama buna cevabım var. Benim La İlahe illallah Muhammedur Resulullah anlayışım 7 milyarda bir tarafa yığılsa ben tek kalmaya hazırım Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek için. İsa Aleyhisselam'ın geleceği güne kadar, tek kalmaya hazırım ben. Hiç ailem olmasa bile. Kaldı ki, her bir evi, her aileyi, İslam'ın devleti haline getirebiliriz. Kur'an'ın bize verdiği talimat bu değil midir? Bütün dünya, İstediği tarafa gidebilir. Ben Allah'tan tarafayım. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı hikaye olarak mı okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de? Tek başına bir ümmet değil miydi? İbrahim Aleyhisselam, hanımı ve Lut Aleyhisselam. Koca şu dünyada üç kişi değil miydiler? Üç kişi. Niye İbrahim Aleyhisselam'ı her namazdan sonra ve ala İbrahim diye salavata anıyoruz. Bizim peygamberimiz değil matematiksel olarak. Ama Allah bize bir gün tek başımıza kalmaya hazır olma eğitimini her namazın her tehiyatında veriyor. Herhangi bir şekilde biz kendi kendimize özürler listesi Hazırlayamayız. Sadece kendimizi kandırırız burada. Allahu Teala böyle bir özür kabul etmiyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu tek başınıza düzeltin dünyayı ya da bir dernek kurun dünyayı düzeltin demiyor. O yürekte olun buyuruyor. La yükellefullahu nefsen illa vus'a Allah kimseye bir zorluk çıkarmıyor. Bugün dünyada cihadın altyapısı çökertilmeye çalışılıyor. Bu altyapının nasıl çökertildiğini görüyoruz. Ama mesela biz şehvetlerimizin peşinde koşmayabiliriz. Kur'an'ı ve sünneti anlamada ashab-ı kiram mantığına sahip olabiliriz. Grubumuz, fırkamız, memleketimiz dinimizin bir tık gerisinde kalabilir. Kafirlere benzemeyeceğim diye bir prensip kararı alıp bunu ölesiye uygulayabiliriz. Dolayısıyla, biz erimeyiz en azından. Yani herkesin eridiğini söylemek bir özür çeşidi değildir. Herkes eriyebilir. Ben buradayım ya Rabbi. Meleklerin şahit olsun diyeceğimiz pozisyonumuz olmalı bizim. Bugün Ümmeti Muhammed bu sıkıntısını telafi edemediği sürece ne yazık ki bu cihadın eksikliğini ve bizde iç donanımının bittiğini anlayan kafirler bu boşluğumuzu çok iyi kullanacaklardır çok iyi kullandıkları içinde Kudüs'ü ziyarete bile gelemezsiniz diyeceklerdir ben bir tiyatro esprisi yapayım tiyatro esprisi bu ama Kudüs resmini Müslümanlar evlerine ve dükkanlarına asamazlar diye bir karar da çıkabilir her an Tıpış tıpış onları alıp yakarız sopada bizde. Çünkü bu radikalizmdir. Bakın şimdi zor zannedeceksiniz bunu. Öyle değil arkadaşlar. Çok zor değil. Sadece ve sadece polis geldiği zaman evde Kudüs resmi görüyorsa bunu radikal gruplardan biri olduğu için soruşturmaya götürüyor diye bir haber bir internet sitesinde çıksın. Bak bakalım evlerde duvarlarda Kudüs resmi kalıyor mu öyle mangalda kül bırakmak kolay. Bunun ben pek çok örneğini biliyorum. Kur'an-ı Kerim'leri topluyor polis desin bakalım ne oluyor. İman kolay değil, ucuz değil, cennet bedava değil, asla değil. asab ı kirama bedava olmadı ki bize bedava olsun. Bu bir eğitim ve donanım meselesidir ashab-ı kiram gibi Allah onlardan razı olsun selefi salihin gibi biz oturup da bu ümmetin delikanlılarını yetiştirmek Allah var gerisinin korkusu yok bizde diye bir şuurla yetiştiremediğimiz sürece bir gün Kudüs resmini de evlerimizden toplatırlar hiç kimse büyük konuşmasın hiç kimse büyük konuşmasın hani Müslümanlar memurluktan atılmamak için sakallarını kestiler filan bunlara örnek vermiyorum çok basit ve anlaşılır bir örnek o ama başka bir şeyi örnek veriyorum Müslümanlar bu resimleri bile evlerinden indirirler değil Kudüs için cihad etmeye hazır olmak zaten çok olduğu basamaktan aşağı inelim biz. evet bir de bunun ruh boşluğu var cihad bir ruhtur o ruhtan yoksunluğumuzun sıkıntıları var. Onu da devamında konuşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.